9. mesele Bismillahirrahmanirrahim. Amena'r-resulü bima unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Kullun âmena billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih. Lâ nüferriqu beyne ahadin min rusulih. İle âhiril âye. Bu ayeti i ecma ve âlâ ve ekber'in bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, manen ruha geldi. Neden bir cüz'i hakikati imaniyeyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz? Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikati imaniyeyi inkar eden mürted olur?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 kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkân-ı imaniyeyi ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkani, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, hakikat nazarında bir tek rüknü, belki bir hakikatı iptal edip inkar edemez. Belki Adem'i kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer, insaniyeti mahvolur. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle ve Meyver Risalesi'nde haşrın ispatında sair erkan-ı imaniye haşrı de ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyanı gibi bu makamda dahi mücmel fezleke ve muhtasar hülasalarla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu nükte-i azam altı noktada beyan edilecek. Birinci nokta. İmana billah kendi hüccetleriyle hem sair rükünlerini hem iman-ı bil ispat eder ki, meyve risalesinin yedinci meselesinde güzelce göstermiş. Evet, bu hadsiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün devazımı ile idare eden ve mizan ve intizam dairesinde çeviren ve hikmetlerle değiştiren, ve zerratı ve seyyaratı ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber tecihiz ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvi manevra içinde talim ve tavzifatla faaliyete ve seyru cevelana ve ubudiyet kerane bir resmi küşada ve seyahata getiren ezeli ve bâki bir saltanat rububiyet ve ebedî ve daimî bir hatimiyet ulûhiyet hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiç bir ihtimal var mı ki, o ebedî ve sermedî ve baki ve daimî saltanatın baki bir makarrı ve daimî bir medarı ve sermedî bir mazharı olan dar ı ahiret olmasın, bin defa haşa. Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanat rububiyeti ve yedinci mes'elede beyan edildiği gibi, ekser isimleri ve vücub vücudunun hüccetleri, ahirete şehadet ederler ve isterler ve bu kutbu imani ne kadar kuvvetli bir nokta istinadı var gör bil görür gibi inan. Hem nasıl imanı billah ahiretsiz olmaz? Öyle de onuncu sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki ulûhiyet ve mabudiyetin tezahürü için bu kainatı öyle bir mücessem kitabı semedani ki her sayfesi bir kitap kadar ve her satırı bir sayfeye kadar manaları ifade eder ve öyle cismani bir Kur'anı ı Sübhani ki her bir ayeti tekviniyesi ve her bir kelimesi hatta her bir noktası her bir harfi birer mucize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hatsız ayatla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescidi Rahmanidir ki her bir köşesinde bir taife bir nev ibadeti fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah bir maabudu bilhak, o kitabı kebirin manalarını ders verecek üstatları ve o Kur'an ı daniyinin ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin ve o mescid de ekberde hatsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin ve o üstatlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin haşa yüz bin haşa. Hem Cemal rahmetini ve Hüsnü şefkatini ve Kemal rububiyetini zişurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve bir teşirgah ve öyle bir seyrangah ki. Hatsiz çeşit çeşit leziz nimetler ve gayet antika hatsiz harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani rahim ve Kerim. Hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki o ziyafetgahtaki zihişur mahluklar ile konuşmasın ve onlara on nimetlere mukabil elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekkürüyeyi ve tezahürü rahmetine ve sevdirmesine karşı vazife-i ubudiyeti bildirmesin haşa binler haşa hem hiç mümkün müdür bir sanatı sanatını sever, beğendirmek ister, hatta ağızların bin çeşit zevklerin nazara alması delaletiyle takdir ve tahsinlerle karşılanmak arzu eder ve her bir sanatı ile kendini hem tanıttırmak, hem sevdirmek, hem bir çeşit manevi cemalini göstermek ister bir tarzda bu kainatı antika sanatlarla süslendirdiği halde kainattaki zi hayatın kumandanları olan insanlara onların büyüklerinden bir kısmıyla konuşup elçi olarak göndermesin güzel sanatları takdirsiz ve fevkalade hüsn-ü esması tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın haşa Yüz bin haşa hem bütün zihayâtın ihtiyacatı fıtriyeleri için dualarına ve hal diliyle edilen bütün ilticallara ve arzulara vakti vaktine, kast ve ihtiyar ve iradeyi gösterir bir tarzda Hadsiz inamlarıyla ve nihayetsiz ihsanatıyla fiilen ve halen salih bir surette konuşan bir mütekellim-i alim hiç mümkün müdür? Hiç akıl kabul eder mi? En cüzi bir zihayat ile fiilen ve halen konuşsun ve tam derdine derman yetiştiren ihsanı ile derdini dinlesin? ve ihtiyacını görsün ve bilsin ve bütün kainatın en müntehap neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlukat arziyenin kumandanları olan insanların manevi reisleriyle görüşmesin onlarla belki her zihayat ile fiilen ve halen konuştuğu gibi onlar ile kavlen ve kelamen konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin haşa hadsiz haşa Demek iman-ı billah kat'iyetiyle ve hadsiz hüccetleriyle ve kitübihi yani peygamberlere ve mukaddes kitaplara imanı ispat eder. Hem hiçbir ciheti imkanı var mı ve hiç akıl kabul eder mi ki bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil kainatı velveleye veren hakikatı Kur'aniye ile Zülcelal o sanatkarı ekmel bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp ve sevip ve sevdirip ve teşekkür edip ve ettirip ve subhanallah elhamdülillah Allahu ekberler ile kürey arzı semavata işittirecek derecede konuşturup ve kara ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyetle 1300 sene zarfında nev-i beşerin kemiyeten beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp o Halık'ın bütün tezahür-u rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıdı ilâhiyesine karşı Kur'an'ın sureleriyle kâinata ve asırlara bağıran, ders veren, dellallık eden ve nev-insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizatıyla ile tasdik edilen Muhammed Aleyhissalatu Vesselam en müntahap mahluku ve en mükemmel elçisi ve en büyük rasulü olmasın haşa ve kella yüz bin defa haşa demek eşhedu en la ilah illallah hakikati bütün hüccetleriyle eşhedu anna Muhammed al Rasulullah hakikatini ispat eder. Hem hiç imkan var mı ki bu kainatın sahniği mahlukatını yüz bin diller ile birbiriyle konuştursun? ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın haşa Hem hiç akıl kabul eder mi ki kainattaki maksadı ilahiyesini bir ferman ile bildirmesin ve muammasını açacak ve mahlukat ne yerden geliyorlar ve ne yere gidecekler ve ne için böyle kafile kafile arkasında buraya gelip bir parça durup geçiyorlar diye üç dehşetli suale umumiyye hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin Haşa. Hem hiç mümkün müdür ki 13 asrı ışıklandıran ve her saatte yüz milyon lisanlarda Kemal hürmetle gezen ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetiyle yazılan ve nev'i beşerin keyfiyeten kısmı azamını kanunlarıyla idare eden ve nefislerini ve ruhlarını ve kalplerini ve akıllarını terbiye ve tezkiye ve tasfiye ve talim eden Risale-i Nur'da 40 ve ci icazı ispat edilen ve kırk taife ve tabaka idnasa ve her bir tabakaya karşı bir nevi icazını gösterdiği kerametli ve harikalı on dokuzuncu mektupta beyan olunan ve Muhammed aleyhissalatu vesselam bin mucizatı ile onun bir mucizesi olarak hak kelamullah olduğu kati ispat edilen Kur'an-ı mucizül beyan hiçbir cihette imkanı var mı ki o mütekelli mezeli ve o sani kelamı ve fermanı olmasın, haşa yüz bin defa haşa ve kella. Demek imân-ı billa bütün hüccetleriyle Kur'anın kelamullah olduğunu ispat ediyor. Hem hiç mümkün müdür ki zeminin yüzünü mütemadiyen zihayatlarla doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak ve ibadet ve tesbihat ettirmek için bu dünyamızı ziyshurlarla şenlendiren bir sultanı Zülcelal. Semavatı ve yıldızları boş ve hali bıraksın, onlara münasip ahaliyi yaratıp o semavi saraylarda iskan etmesin ve saltanat rububiyetini en büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nazırsız, seyircisiz, abitsiz, rayiyetsiz bıraksın. Haşa melekler sayısınca haşa hem hiçbir cihette imkânı var mı ki bu kâinatı öyle bir kitap tarzında yazar ki her bir ağaçın bütün tarihci hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeden ve her bir otun ve çiçeğin bütün vazifeyi hayatiyesini bütün tohumlarında yazan ve her bir ziyişurun bütün sergüzeşti hayatiyesini hardal gibi küçük kuvveyi hafızasında gayet mükemmel yazdıran? ve bütün mülkünde ve devair-i saltanatında her ameli ve her hadiseyi müteaddid fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları için koca cennet ve cehennemi ve sırat ve mizan-ı ekberi yaratan bir Hakim-i Hakîm ve bir Alîm-i Rahîm, insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmasın, ve mücazat ve mükafat için fiillerini kaydettirmesin ve seyyiat ve hasenatlarını kaderin levhalarında yazmasın haşa kaderin levhi mahfuzunda yazılan harfleri adedince haşa demek iman-ı billah hakikati hüccetleriyle hem melaikiye iman hem kadere iman hakikatlerini dahi kat'î ispat eder güneş gündüzü ve gündüz güneşi gösterdiği gibi imanın rükünleri birbirini ispat ederler İkinci nokta, başta Kur'an, bütün semavi kitaplar ve suhuflar ve başta Muhammed aleyhisselatu ve olarak bütün peygamberler aleyhümüsselam bütün davaları beş altı esas üzerine dönüyorlar. Mütemadiyen o esasları ders vermeye ve ispat etmeye çalışıyorlar. Onların peygamberliklerine ve doğruluklarına şehadet eden bütün hüccetler ve deliller o esaslara bakıyorlar. Onların hakkaniyetlerine kuvvet veriyorlar. O esaslar ise, iman billah ve iman bil-ahiret vs. rükünlere imandır. Demek imanın altı rükünü birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Her birisi, umumunu ispat eder, ister, iktiza eder. O altı, öyle bir kül ve küllidir ki, tecezzi kabul etmez ve inkısamı imkân haricindedir. Nasıl ki, kökü göklerde, tuğba ağacı gibi, her bir dalı, her bir meyvesi, her bir yaprağı, o koca ağacın külli, tükenmez hayatına dayanıyor. O kuvvetli ve güneş gibi zahir o hayatı inkar edemeyen, bir tek mutasıl yaprağın hayatını inkar edemez. Eğer etse, o ağaç dalları ve meyveleri ve yaprakları sayısınca o münkiri tekzib edecek, susturacak. Öyle de iman altı rükünleriyle aynı vaziyettedir. Bu makamın başında altı nokta ve her bir nokta dahi beş nükte olarak altı erkanı imaniyeyi. 36 nüktede beyan etmek niyet edilmişti ve baştaki dehşetli suale izahat ile cevap vermek murad etmiştim fakat bazı arızalar meydan vermediler tahmin ederim ki birinci nokta kafi bir miktar olmasından daha zekilere ziyade izaha ihtiyaç kalmadı ve tam anlaşıldı ki bir müslüman bir hakikatı imaniyeyi inkar etse küfrü mutlaka düşer çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil, İslamiyet'te tam izahat verilmiş. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman, Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bir Müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz hadsiz yüccetlere dayanıyor ki, inkarda hiçbir özür kalmıyor, adeta akıl kabulde mecbur oluyor. Üçüncü nokta bir zaman elhamdülillah dedim onun hacsiz geniş manasına mukabil gelecek bir nimet aradım birden bu cümle hatıra geldi Elhamdülillahi alel iman billahi ve ala vahdaniyyatihi ve ala wujubi wujudihi ve ala sifatihi ve esma'ihi hamdan biadadi tajalliyat asma'ihi min el ezeli ila el abed Ben de baktım tam mutabıktır şöyle ki